Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına 7 yıl önce bugün 3 Mart 2011'de bu hayata veda eden Victor Ananyas'ın sesiyle başladık. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirel programın sizlere ulaşmasında bana destek veriyor. Victor'u yaşarken tanıma şansım ne yazık ki olmadı. Adını ilk kez 2012'de okuduğum ee, ''Yaşam Dönüşümdür'' kitabıyla öğrendim. Kitabın kapağında yer alan fotoğrafında narin yüzünün ortasına yerleştirilmiş kara kaşları, iri siyah gözleri, kısa kesilmiş siyah saçları ve e, derviş gülümsemesiyle ilk anda insanın içini veriyor. Kapak fotoğrafında sırtında ve kolunda kestane ağacından örme sepetleri de var. Özcan Yüksek kitabın giriş yazısında anlatıyor. İşte İstanbul'un kalabalık caddelerinde insanlara buğdayı anlatmak için gittiği her yerde her zaman kolunda sepeti ve yüzünde gülümsemesi eksik olmazmış. ...sepetin içerisinde o mevsim ait meyveler, yemişler bulunulmuş ve o sepet hiç boş kalmazmış. Tıpkı eski masallardan çıkmış, gelmiş bir masal kahramanı gibi artık hiç masal anlatılamayan... ...yeni zaman mekanlarında olmayan tadları, masal yemişlerini sepetinden çıkarıp insanlara ikram eder... ...onları iyilin tadını tattırırmış. Victor 1971'de İsviçre'de dünyaya gelmiş, babası Beytullahimden Şili'ye göçeden bir aileden geliyormuş, annesi ise Türkiye'liymiş. Başta dinlediğimiz konuşmasında işte hiçbir ırkın, hiçbir dinin, hiçbir coğrafyanın mensubu değilim tam olarak. Kendimi tam bir dünya vatandaşı gibi hissediyorum diyordu. Ben bugün onun aziz ruhuna Latin Amerika'dan, Şili'den seçtiğim şarkılarla bir selam göndermek istiyorum. Ama bu şarkılara geçmeden izninizle Victor'un Piccolo'su ile seslendirdiği küçük bir ezgiyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Viktor Ananyas'ın pikolosu ile seslendirdiği bir ezgiyi dinledik. Viktor'un Yaşam Dönüşümdür kitabını okuduğum günlerde kurucusu olduğu Buğday Derneği'nden arkadaşlarıyla da de tanışma şansını buldum. Viktor Buğday Derneği'nin fikir babasıydı işte 40 yıla sığdırdığı hayatı boyunca ekolojik yaşam bilgisinin yayılması için büyük çaba gösteren Viktor bilgisi, sevgisi, doğaya olan aşkıyla işte ekolojik tarım, ekolojik ürünler, ekolojik turizm, turizm ve doğa dostu mimarlık alanlarında gelecek kuşaklara miras kalabilecek değerde çok sayıda tohum attı. Çam Tepe Ekolojik Yaşam Merkezi de onun attığı tohumlardan bir tanesi. Ağustos 2013'te işte her taşında, ağacında, her karış toprağında, Victor'un izinin olduğu Kaz Dağları Çam Tepe'deki Ekolojik Yaşam Evinde 4-5 gün geçirdim. Kaz Dağları veya tarihteki adıyla İda Dağı, mitolojide tanrı, tanrıların evi, kibelenin dağı olarak da geçer. Oradaki zeytin ağaçlarının, çam ormanlarının, örümcek gibi gökyüzüne doğru uzanan incir ağaçlarının, ...binlerce yıl önceki insanın macerasına şahit olduğunu... ...işte aşilin atlarını kaz dağlarının pınarlarında suladığını... ...Paris'in bu dağlarda çobanlık yaptığını bilmek... ...insanda inanılmaz duygular uyandırıyor. Ama hala güzelliğini ve bakirliğini koruyan bu dağların... ...mitolojik geçmişini de bilip... ...işte bugün termik santrallerin, altın şirketlerinin... ...tehdidi altında olması da insanın canını daha çok yakıyor... Şimdi Victor için bir şarkı dinletmek istiyorum. Latin Amerika'da 1950'lerin sonlarında işte 1960'ların başlarında ortaya çıkan yeni şarkı veya hani yerel adıyla Nueva Kansiyon akımının en önemli isimlerinden Violetta Parra çalıyor ve söylüyor. Gracias, salavida, teşekkürler hayat. Sözlerimde kısaca açıklamak istiyorum. Şöyle diyor şarkıda Violetta Parra. Teşekkürler hayat, bütün verdiklerin için iki göz verdin bana, her açtığımda onları kusursuzca ayırt edebiliyorum siyahı beyazdan ve cennetin yıldızlı görüntüsünü ve de kalabalıklar içerisinde sevdiğimi. Teşekkürler hayat, verdiğin her şey için, hayatın sesi ve kelimelerim, düşüncelerim, ettiğim kelamlar, annem, dostlarım, kardeşim ve parlayan güneş ve aşkın izleri için. Teşekkürler hayat, verdiğin her şey için. Duyduğum tüm sesler, gece, gündüz, ağustos böcekleri, kanaryalar, çekiçler, motorlar, köpek bağırışları, rüzgar ve yarın sakin fısıltıları için. Teşekkürler hayat, verdiğin her şey için. Caddelerinde, göl kıyılarında, dağlarında, ovalarında, lebi deryada yahut suya hasret çöllerinde ve evlerinde yorulan adımlarım için. Teşekkürler hayat, her şey için. Yıkıntılardan kendimi yeniden yaratabildiğim ve yeniden hayata sunabildiğim için, kahkahalarım, gözyaşlarım ve bu şarkı için. Violetta Parra'dan dinliyoruz. Gracias a la vida. Gracias a la vida Que me ha dado tanto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 Vasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Nada duele sonído y el con él la con Que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto dolama char de mis pies cansado con de ciudad de de cierto montaña tu, calle y tu Radyo 94.9 Babil'den sonra programında 7 yıl önce bugün 3 Mart 2011'de bu hayata veda eden Viktor Ananyas'ı konuşup onun aziz ruhuna ithafen şarkılar dinletiyorum. Ömer Madrabi yazısında Viktor'u delice zeytine benzetiyordu. Yazıda Ege'de delice zeytin derler ya da hüdayı nabit tabiatta insan müdahalesi olmadan yetişen her meyve ağacı için kullanılır diyor bir sözlükte internette. Viktor'da en çok böyleydi bana sorarsanız, Hüdayi Nabitti diye anlatıyordu Victor Ömer Madra. Önce Yaşam Dönüşüm'dür kitabında okuduğum yaşam öyküsüyle, sonra gidip gördüğüm Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi ile ve emek verdiği diğer buğday projeleriyle onu tanıdıkça hemen aklıma ortaokul yıllarında okuduğum bir Halikarnas balıkçısı anlatısı gelmişti. O yazıda balıkçı sabırlık çiçeğinden bahsediyordu. Nasıl bir çiçekti hiç görmedim. Balıkçı bu çiçeğin güneşin ateş yağdırdığı iklimlerde bittiğinden bahsediyordu. Sabırlık çiçeği anasının memesini tutup emen yavru gibi toprağı kavrayan köklerinden uçları süngülü dik yapraklarını salar. Cehennemde yanan ifrit gibi on yıl alevlerde yavaş yavaş büyür ve güneşte parlayan bitkisel bir anıt olurmuş. İşte sapı 10-15 metre boyunda dimdik bir direkmiş. Bu saplar devi bucuna doğru her yöne sapla tam çeyrek açıda dümdüz dallar sarar. Müzik notalarının doğru mi'sini andıran bu dalların en aşağısındaki en uzun, bir yukarısındaki az kısa, onun üstünde ise daha da kısa olarak yükselirmiş. Her dalın üst tarafında bir dizi sarı alev yanarmış tıpkı sabırlığın mavileri yükselttiği koca bir şamdan. Sabırlık bu çiçekli 10 yıllarca yaratılıştan topla, topladığını yine yaratılışa verir ve bütün canını bir çiçeğe verdiği için ölürmüş. Ama öldüğü halde 3000 yıldan beri ölümsüzmüş. Anatoto derlermiş Latinler ona. Hatta Akdeniz'de çiçeğin sapını keserler, çardağa direkt bile yaparlarmış. Balıkçı sanki Victor'u da anlatmış. Ben bu çiçeği iyi insanlara benzetiyorum. İşte hayattan aldığını fazlasıyla gene yaşama veren iyi insanlara. Hepimizin hayatında böyle insanlar geçmiştir veya hala hayatımızdadırlar. Viktor'da bir sapırlık çiçeğiydi bana göre. Bugün Viktor'un yaşamı boyunca emek verdiği, özenle büyüttüğü dallarından çiçekler açtı. Ölümünden sonra da çok uzun süreler yaşayacak güçte oldular. Şimdi Viktor için iki Şili şarkısı daha dinletmek istiyorum. Violetta Parra'nın işte buram buram toprak kokan sesinden iki şarkı dinliyoruz. Önce El Sacristán yani Zangoç ve ardından La Cardiniera. Los amores del sacristán son dulce como la miel... Los amores del sacristán son dulces como la miel Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él Porque me gusta el sacristán Toca la campanilla, tilintintín, tilintin, tan Toca la campanilla, tilintintín, tilintintán Una viate estaba enferma sin poder disimular, una viate estaba enferma sin poder disimular. Querida que le trajieran ya el nombrado sacristán, querida que le trajieran ya el nombrado sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla tilintintint tilintintint, toca la campanilla tilintintint tilintintint. viata que no ha tenido, amores con sacristán, la viata que no ha tenido, amores con sacristán. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan, porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilintintín, tilintintán, toca la campanilla, tilintintín. de azar, para toda la de azar. Ya le cante lo sacristán, ya le cante lo del sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la Toca la This is eight la jardinera Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra que en ella espero encontrar remedio para mi pena aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona Para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul La velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo de la flor de la amapola seré su mejor amiga la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila para mi tristeza violeta azul La velina roja para mi pasión y para saber si me corresponde de un blanco manzanillo. Si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón. Cogí yo de toronjil cuando me aumenté. han de ser mi semfermera y si acaso yo me ausento antes que tu te arrepienta quiere dar a esta flor ven a curarte con ella para mi tristeza violeta azul clavelina roja va pa mi pasión y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillo Me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón Radyo 94.9 Babil'den sonra programında 7 yıl önce bugün 3 Mart 2011'de bu hayata veda eden Victor Ananias'ı konuşup işte onun aziz ruhuna ithafen şarkılar dinletiyorum. Programın başında kendi sesinden dinlediğimiz Victor hiçbir ırkın, hiçbir dinin, hiçbir coğrafyanın mensubu değilim tam olarak. Kendimi tam bir dünya vatandaşı gibi hissediyorum. Bu da aslında yaşama karşı sorumluluk alırken beni ayrım yapmaksızın bütün dünyanın yaşamını dikkate almak...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 Yaşam boyunca medeniyet denen karmaşadan uzak durarak, zorlamadan, yarışmadan, karşılaştırmadan, cezalandırmadan, takılmadan, dert etmeden, test ederek, niyet ederek elinden geldiğince tek başına ve birlikte tüm doğaya ve varoluşa saygıyla temiz ve sürdürülebilir bir doğa, arı, duru bir yaşam için çırpındı durdu. Ekolojik tarım alanında tüm dünyada tanınan ve uluslararası ekolojik tarım kuruluşları tarafından geleceğin beş liderinden biri olarak gösterilen Victor Ananyas 2008'de dünyada sınırlı sayıda kişiye verilen One World Award ödülünü de almıştı. Şimdi yine Şili'den bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Bu kez Violeta Parra'nın oğlu Angel Parra bir Atahualpa Yupanqui şarkısını yorumluyor. Camino del In diyor. Yani Türkçeye yerlinin yolu olarak çevirebiliriz. Si ustedes la enorme alegría y el orgullo que es para mí poder Eh, acompañar muy modestamente al maestro hace ya más de 30 años que he ido siguiendo sus canciones y no solamente sus canciones sino lo que sino lo que dicen aquellas canciones el contenido para mí realmente una oportunidad maravillosa. Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra Caminito del indio, que junta el valle con las estrellas Caminito del indio, junta el valle con las estrellas Caminito que enduro, de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro llorando en el río se agranda en la noche en pena del indio, el sol y la luna Mejor pensaron tus piedras camino Y ahora que la sombra y el camino sabe cuál es la chola que el, el camino sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de una aguala. el camino la Pabuğunun de la distancia. Y el, camino lamenta. el culpable de la distancia. en el cerro, en el, río, el la luna. Te re programın başlarında Şilili kadın ozan Violeta Parra'dan şarkılar dinletmiştim. Az önce Oğul Angel Parayı dinledik. Şimdi yine Violeta Parra'nın çocuklarından peş peşe iki şarkı dinletmek istiyorum. Önce Dehimas Venezolianas ve ardından Cante Cante Compagno. Yani şarkı söyle, şarkı söyle yoldaş. Isabel ve Angel Parra birlikte söylüyorlar. <Gülüyor> De madrugada, de, madrugada de madrugada me voy porque el guayabo. Me... La patecabra se queja y también el caracol. A nosotros no hay dolor, eso lo dice la almeja. También la papa, la reina, cuenta su historia pasada. Qué vida más desgraciada, echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos donde no. Balemos nada, Dicen que hubo no hubo nada. Me voy pal de madrugada, de madrugada me voy pal porque el guayabo me vuelve loco. Usted, usted, usted la a poner. Que si la pone la paga. y si no la pone también. Que si la pone la paga. Y pa'l yopo de madrugada De madrugada Y el canto salyon de chile boy mi negro y el mult mundo... Radyo 94.9 Babil'den sonra programında 3 Mart 2011'de bu hayata veda eden ...Viktor Ananyas'ı konuşup ona ithafen şarkılar dinlettiğim programa bir Inti Ilimani şarkısıyla devam ediyorum. Daha doğrusu birbiri ardına gelen iki şarkı demek daha doğru. Önce Paco Peña'nın gitarıyla yorumladığı bir ezgi var. David of the White Rock ve hemen ardından nefis vokalleriyle Inti Ilimani şarkıcıları ona sesleriyle katılıyorlar. La Fiesta del Tirana. Bu şarkının hikayesi şöyle, işte her yıl Atakama Çölü'nde yer alan nüfusu bin kişiyi dahi bulmayan Latiran kasabasında yapılan festivalde söylenen bir şarkıymış. Bakire Meryem için her yıl yaklaşık 250 bin kişi buraya hac için gelirmiş. Bu tanrısal ezgilerde Victor'un aziz ruhuna gitsin. Viktor Ananyas 1998'de yazdığı bir yazısında yaşamın döngüsünü buğday tanesi örneğiyle anlatıyordu.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 Cenazesinde onu attığın tohumları biz yetiştireceğiz sözüyle tohumlarla uğurlayan çalışma arkadaşları ve sevenleri yazısında anlattığı buğday tohumlarının yaşam döngüsünde olduğu gibi onun emeğini bugün de yaşatmaya yeşertmeye gayret ediyorlar.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 Viktor'un sağlığında emek verdiği Doğa Dostu Kent Bahçeleri, Tatuta, Doğa Dostu Tarım, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi, yüzde yüz ekolojik pazarlar, kayıp masallar, tohum takas ağı, bilgilendirme projesi, Avrupa Gönüllülük Programı ve benzeri ekolojik yaşam projeleriyle bugün de devam ediyor. Victor'un toprak ananın kollarına giderken insanlığa, bizlere, doğadaki tüm canlılara, kurda, kuşa, aşı attığı tohumlara bıraktığı tüm bu güzel şeyleri hepimizin bugün ve gelecekte de her zaman sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Buğday Derneği'ne web sitesi üzerinden ulaşmak çok kolay. İzninizle adresi vermek istiyorum. çiftve.çipve.çipve.buğday.org.tr bu haftada Babil'den sonra programının sonuna geliyoruz. İşte haftaya cumartesi saat 16'da yeniden görüşebilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay ve teknik basada arkadaşım Barış Demirel ile birlikte hepinize sağlıklı, huzurlu ve barış içerisinde yaşayacağımız iyiliklerle dolu güzel bir hafta diliyoruz. Programı Yopi Velotta'nın arkadaşları ile birlikte seslendirdikleri bir şarkı ile kapatıyoruz. Kayıt 2017 tarihli yeni bir kayıt, bir canlı kayıt. Paçamama, I'm coming home. Ruhun şen olsun Victor iyi insan, güzel insan. Paçamama coming home to the place where i belong oh mama i'm coming home to the place where i belong i want to be free so free And not to fall Being one and loving all There's no I, there's no low There is no place I should go Just inside a little star Telling me be as you are Just inside a little star Telling me be as you are Pachamama and Jason There's bırakılmış sesler Howzliambi sunan Erjuman